Mavi yünden solmuş bir gömlek, bir de yamalı pantolon giymişti. Bir elinde bir kavela, ötekinde de bir hap kutusu vardı. Birbirine, bir ötekine bakıyor, arada sırada da iki sakat kaptanın takma kollarıyla bacaklarına keskin bir göz atıyordu. Ahaba Tanıtılınca kibar kibar eğildi, kaptanın emrini yerine getirerek hemen anlattı. Berbat bir yaraydı bu dedi balinaca hekim. Sözümü dinleyen kaptan Boomer, bizim koca Semi'nin burnunu, kaptan Boomer ahaba dönerek hekimin sözünü kesti, geminin adı Samuel Enderby'dir de, devam et oğlum. Semi'nin burnunu kuzeye çevirdi, ekvatorun boğucu sıcağından kurtulalım diye, ama ne yapsam boş, elimden geleni yaptım. Gecelerimi başucunda geçirdim. Perhiz konusunda çok sıkı davrandım ama evet çok sıkı diye gürledi kaptan. Sonra bambaşka bir sesle sürdürdü konuşmasını. Bütün gece yanı başımda sıcak rom içiyor, sargıları saramaz hale geliyordu. Sabahın üçüne doğru da çakır keyif uyutuyordu beni. Evet yıldızlar şahit, geceleri başucumda nöbet tutuyor, yaman perhiz ettiriyordu bana. Öyle bizim Doktor Bangr. Nöbet tutmada, perhiz ettirmede birebirdir maşallah. Hey Bangır, ne diye gülmüyorsun? Sen ne malın gözüsün sen. Hadi neyse devam et oğlum. Seninle elinde ölmeye razı oldum da, başka bir kimsenin canımı kurtarmasını istemem yine de. Hiç istifini bozmadan, pek erdemli görünen Doktor Bangır, Ahab'ın önünde hafifçe eğilerek, ''Pek sayın efendim'' dedi. ''Kaptanımızın arada bir şakadan hoşlandığını anlamışsınızdır herhalde.'' Bu türlü masallar uydurmada eşi yoktur onun ama Fransızların dediği gibi empesan size şunu açıklamak isterim ki eskiden bir kilise adamı olan bendeniz yani Dr. Jack Bunger tam anlamıyla içki düşmanıyım damlasını içmem. Suyun evet diye bağırdı kaptan Boomer dünyada su içmez sancılanır içerse sanki kuduza tutulmuş gibi suya karşı bir nefret vardır bünyesinde devam et ahbap kol devam et. Evet en iyisi bu dedi hekim yine kılı kıpırdamadan evet bayım kaptanımız şakalarıyla sözümü kesmeden önce diyordum ki tüm çabalarıma karşın yara gittikçe kötüleşiyordu doğrusunu isterseniz bugüne dek hiçbir cerrah görmemiştir yaranın böylesine berbatını. İki ayaktan çok uzun bir yaraydı bu geminin iskandil ipiyle ölçtüm. Çok geçmeden kapkara oldu. Bunun ne demek olduğunu bildiğim için kolu kestim. Ama bu fil dişi kolunun takılmasında benim hiçbir sorumluluğum yok. Kuralların hepsine aykırı olan şu kol, elindeki kabeleyleyle takma kolu gösterdi. Benim değil, sadece kaptanın işidir. Marangoza yaptırdı. Ucuna da şu tokmağı koydurttu. Birinin kafasını kırmak için olacak, benim kafamı kırmaya kalktığı gibi bir ara. Zaman zaman ifrite döner, korkunç öfkelere kapılır kendileri. Şu çukuru görüyor musunuz sayın bayım? Şapkasını çıkarıp saçlarını ayırarak kafasında bir çukur gösterdi. Bu çukur fincan gibi oyuktu ama hiçbir yara bere izi yoktu üstünde. Bunun nasıl olduğunu kaptanımız anlatsın size. Bilir kendileri. Hayır ben bilmem ama anası bilir de herhalde. Doğurduğu zaman varmış bu. Seni gide vurdum duymaz hinoğlu oğlu hin seni. Senin gibi bir bangır daha gelmemiştir şu sular dünyasına. Öldüğün zaman turşunu yapmalı senin... ''Gelecek kuşaklara mostralık diye göstermeli seni.'' O ana deyin, iki İngiliz'in karşılıklı şakalarını sabırsızlanarak dinleyen Ahab sordu. ''Beyaz balina ne oldu?'' ''Ha!'' diye bağırdı kolsuz kaptan. ''Ha evet, dalıp gittikten sonra uzun süre görmedik bir daha onu. Demin de söylediğim gibi bana bu oyunu oynayan balinanın ne olduğunu bilmiyordum o sıralarda. Sonradan ekvatora dönüşümde öğrendim ki kimilerinin mobidik dedikleri beyaz balina oymuş.'' ''Sonradan gördün mü yine? İki kez. Ama zıpkınlayamadın değil mi? Aklımdan bile geçmedi böyle bir şey yapmak. Bir kolumu vermek yetmez mi? Öteki de giderse ne halt ederim ben? Hem bana öyle geliyor ki mobilik ısırmaktan çok yutmasını seviyor.'' Bangır, kaptanın sözünü kesti. ''İyi öyleyse. Sol kolunuzu yem diye kullanın, yutsun onu, sağ kolunuzu geri versin size.'' Bilir misiniz baylar? Bunu söylerken hekim iki kaptanın önünde ağırbaşlı bir davranış ve düzgün devinimlerle eğiliyordu. Bilir misiniz baylar? Tanrı balinanın sindirim organlarını öyle gizemli bir biçimde yaratmıştır ki balinanın bir insan kolunu bile tam sindirebilmesinin yolu yoktur. Bunu kendisi de bilir. Bu bakımdan balinada kötülük sandığınız şey aslında onun beceriksizliğinden gelir sadece. Çünkü o kimsenin kolunu bacağını yutmak niyetinde değildir. Kurnazlık yaparak ancak korkunç Korkutmak ister bizi. Ne var ki benim Seylan'daki bir hastamın başına gelenler onun da başına gelir arada sırada. Yaşlı bir hokkabazdı bu adam. Çakı yutuyordu sözde ama günün birinde bir çakıyı gerçekten yutuverdi ve 12 aydan fazla bu çakı kaldı midesinde. Sonunda ben bir kusturucu ilaç verdim de herife çakıyı küçük çiviler halinde çıkardı baylar. Ya bünyesinin çakıyı eritip sindirmesinin yolu yoktu çünkü. Evet, Boomer kaptan. Bir an önce karar verip de bir kolunuzu rehin bırakıp ötekine gereğince bir cenaze töreni yaptırmak niyetindeyseniz kolunuza kavuşabilirsiniz. Beyaz balinaya bir fırsat daha verin. Tamamdır. Eksik olma, Bangır, Ama istemem, dedi İngiliz kaptan. Aldığı kolu güle güle kullansın. Olan oldu. O zaman tanımıyordum zaten kendisini. Ama ikinci bir kol daha veremem. Benim beyaz balinayla hesabım tamam. Onu yakalamak için bir kez sandal indirdim denize. Bu kadarı yeter de artar da. Onu öldürmenin ne büyük bir onur olduğunu biliyorum. Üstelik ambarlar dolusu isperme çetle var onda. Ama neme gerek. Rahat bırakmalı beyaz balinayı. Sonra Ahab'ın fil dişi bacağına bakarak, ''Ne dersiniz kaptan?'' diye ekledi. ''Doğru'' dedi Ahab. ''Onu rahat bırakmalı. Ama avlanacak ister istemez. Çaresi yok. Ona dokunmamalı ama bir mıknatıs gibi çekiyor. Son göreli ne kadar oldu? Ne yana doğru gidiyordu?'' Bangır iki büklüm olup Ahab'ın çevresinde dolandı, garip hallerle bir av köpeği gibi koku almaya çalıştı. ''Tanrım, canım sana emanet, şeytanın da canı cehenneme!'' diye bağırdı. ''Yoksa adamın kanı, bir termometre getirin bana, bu adamın kanı kaynayacak neredeyse.'' Nabzı güverteyi titretiyor bu adamın. Bangır cebinden bir neşter çıkarıp Ahab'ın koluna yaklaştı. ''Çekil oradan'' diye gürledi Ahab. Bangırı küpeşteye doğru fırlatarak, ''Hadi sandala benimkiler.'' Ne yana gidiyordu söylesene. Bunu duyunca kaptan Boomer aman tandırım dedi. Ne var ne oluyor? Doğu'dan yana gidiyordu galiba. Sonra eğilip Fadallah'ın kulağına fısıldadı. Sizin kaptan deli mi yoksa? Ama Fadallah sus dercesine parmağını bir an için dudağına sürerek küpeşteden atladı. Sandalın dümen küreğini eline aldı. Ahap palangalara tutunup gemidekilere kendisini indirmelerine emretti. Bir dakika sonra sandalın kıçında ayakta duruyordu. Manilalılar küreklere asıldılar. İngiliz kaptan boşuna seslendi Ahab'a. Yabancı gemiye sırtını çeviren taş gibi sert bir suratla gözlerini kendi gemisine diken ahap, Pekuot'a Varınca dek dimdik durdu olduğu yerde. İngiliz gemisi gözden yok olmadan şurasını belirtelim ki bu gemi Londra limanından geliyor ve mütevefa Samuel Enderby'nin adını taşıyordu. Londralı bir tüccar olan bu adam ünlü bir balina şirketinin Enderby ve oğulları şirketinin kurucusuydu. Bana sorarsanız yoksul bir balina avcısı olarak diyebilirim ki gerçek tarihsel önemi bakımından Enderby ailesi Tudor ve Bourbon hanedanlarından hiç de aşağı kalmaz. Balıklar üstüne topladığım tomar tomar belgelerde bu büyük balinacılık şirketinin 1775 yılından ne kadar önce kurulduğu konusunda hiçbir belge yok. Ama 1775 yılında ispermeçet balinasını doğru dürüst avlamaya çıkan ilk İngiliz gemisini bu şirket donatmıştır. Oysa bu tarihten çok daha önce, yani ta 1726'dan beri bizimden Takıt'ımızdan ve Win yardımımızdan gelen yiit kofinler ve mösiler büyük filolarla deniz canavarının ardına düşmüşlerdi. Gelgelelim Kuzey ve Güney Atlantik'ten dışarı çıkamamışlardı bizimkiler. Burada iyice belirtelim ki koca ispermeçet balinasını uygarlığın çeliğiyle ilk zıpkınlayanlar yine de Nantakıtlılardır ve yarım yüzyıl boyunca da yeryüzünde onlardan başkası yapmamıştır bu işi. 1778 yılında Gözüpek Enderbiler'in parasıyla sırf bu iş için donatılan Amelia adlı güzelim gemi Horn burnunu iyice geçmişti. Demek ki Büyük Güney Okyanusu'na balina sandalını ilk indiren gemi budur. Bu geminin seferi başarılı ve mutlu bir sefer oldu. Amelia ambarları kıymetli isperme çet yağıyla dolu olarak limanına dönünce başka İngiliz ve Amerikan gemilerine örnek oldu. Böylece Pasifik Okyanusu'nda Güney Balinası geniş ölçüde avlanmaya başlandı. Ama bezmek nedir bilmeyen Samuel Enderbey ile tüm oğulları bu bereketli seferle yetinmeyerek başka bir işe giriştiler. İngiliz hükümetini kandırıp masrafa da ortak olarak Yaman adlı savaş gemisini balinalar üstünde keşif yapmak üzere güney denizlerinde sefere çıkardılar. Deniz kuvvetlerinden bir subayın kumanda ettiği Yaman gemisinin seferi de Yaman oldu. Bu sırada tam neler yapıldığını bilmiyoruz ama bir hayli işe de yaradı. Enderbiler bununla da yetinmediler. 1819'da aynı şirket en uzak Japon sularında keşif yapmak amacıyla bir balina gemisi daha donattı. Deniz kızı adındaki bu gemi pek şanlı bir deneme seferi yaptı. Japon denizlerinin büyük balina avı yerleri de böylece dünyaya duyurulmuş oldu. Bu ünlü seferde deniz kızının kaptanı Kofin bir Nantakıtlıydı. Enderbileri kutlayalım öyleyse. Bu şirket hala yaşıyor sanırım. Ama kurucusu Samuel çoktan öbür dünyanın güney denizlerinde demir atmış olsa gerek. Samuel Enderbin'in adını taşıyan gemi bu onurlu ada layıktı doğrusu. Hızlı ve her bakımdan soylu bir yelkenliydi Samuel Enderbi. Patagonya kıyıları açıklarında bir gece yarısı çıkmıştım bu gemiye. Baş kas arasında içtiğim konyaklı bira yamandı. Cümbüşlü bir geceydi o. Gemidekilerin hepsi de aslan gibi çocuklardı. Kısa bir ömür ve keyifli bir ölüm dilerim hepsine. Yaşlı Ahab'ın o geminin kalaslarına takma bacağını dokundurmasından çok daha sonraydı oraya gidişim. Orada geçirdiğim saatler o soylu, o güven veren Anglo-Sakson konukseverliğinin ne olduğunu bana öğretti. Eğer bunu unutursam... Kapazım da beni unutsun. Yalnız şeytan anımsasın benim. Konyaklı bira konyaklı bira demiştim değil mi? Evet. Saatte on galon akan cinstendi de içtiğimiz. Ve fırtına kopup da tüm gemiciler konuklarla birlikte Gabya yelkenlerini camadana vurma emrini alınca öylesine fitildik ki direklere tırmanabilmek için birbirimizi isparço bağlarıyla çekmek zorunda kalmıştık. Şaşkınlıktan ceketlerimizin eteklerini camadana vurulan yelkenlere sıkıştırmış, uluyan fırtınanın ortasında direklere öyle asılı kalmıştık tüm sarhoş gemicilere ibret olsun diye. Bereket direkler yerinden kopmadı da biz de biraz sonra güç bela aşağı inebildik. Öylesine ayılmıştık ki yeniden içmemiz gerekti ama saranın lombazlarından içeri saldıran azgın deniz içkimize biraz fazla su ve tuz katmıştı bana kalırsa. Yediğimiz et güzeldi, sert ama lezzetliydi. Kimi buğa eti dedi, kimi de deve eti. Tam ne olduğunu ben de anlayamadım doğrusu. Hamur köfteleri de vardı, küçük ama doyurucu, yüz yuvarlak, kaskatı köfteler. Yuttuktan sonra midenizde yuvarlandıklarını duyar gibi oluyordunuz. Biraz öne doğru eğilseniz bilardo topları gibi içinizden dışarı dökülmeleri tehlikesi vardı.'' Ekmeğe gelince eh ne yapalım kötü de olsa yiyecektik ister istemez. Üstelik de iskorbütü önleyecek tek taze yiyecek oydu. Zaten başkasara pek aydınlık sayılmazdı. Bu ekmeği yedikten sonra da karanlık bir köşeye çekilebilirdiniz. Samuel Ender bir gemisini bir bütün olarak başından kıçına kadar aşçının sindirim borusundaki canlı kazanlarla ile alırsanız iyi bir gemiydi o. Yiyecek içeceği temiz ve boldu. Konyaklı birası sert ve lezzetliydi. Gemicilerin hepsi yaman adamlardı. Tepeden tırnağa yiğit kişilerdi. Ama acaba neden Samuel Enderbi ve hepsi değilse bile benim bildiğim çoğu İngiliz banila gemileri böylesine güler yüzlü ve konuksever oluyor? Sığırı, ekmeği, içkiyi ve şakayı neden esirgemiyorlar kimseden ve neden yemeğe, içmeye ve gülmeye doymak bilmiyorlar?